Şimdi burada bu soruya şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi seyirciler ne zannediyor? Taha Hoca ile Mehmet Hoca orada çıkmışlar. Birisi soru soruyor, öbürü cevaplıyor. Böyle görüyor tabii. Evet. Bu görüntü. Ama bakın burada çok kıymetli kameramanlar var, rejide arkadaşlar var. Onlar olmasa? Onlar olmasa biz burada... sesimizi İkimiz nasıl konuşabiliriz yani. bu yayın nasıl ulaşabilir işte bankayı da bunun gibi düşünebiliriz yani bankada insanlar zannediyor ki hı hı. efendim kasiyer olan parayı veren o faizi o işliyor yani ona haram zannediyor halbuki o oraya oturabilmesi için bilgisayar sistemlerinin çalışması lazım orada bir kapıda bir defa güvenlik olması lazım. Ondan sonra ne bileyim ışıkları yapan, o şeyi yapan, dekorasyonu yapan, evet. hı hı. E, efendim e, onlara işte çay getiren, götüren, ara işlemleri yapan, hı hı. E, ne bileyim o e, onun hesabını, muhasebesini, kitabını yapan, hı hı. ne bileyim avukatlığını yapan, hı hı. bütün hepsi tek bir e, iş yerine hizmet ediyor. Sisteme iş, e, hizmet ediyor. Hı hı. Dolayısıyla bütün çalışanlarıyla banka bir bankadır. Evet. Dolayısıyla hani ben doğrudan, elimi sürmüyorum paraya demekle e, bu iş olmaz yani e, bir e, yaşanan bir olay aklıma geldi e, tabii ki e, bir e, ilçede Hı -hı. bir hacı amca var parasını faize yatırmış Hı -hı. şimdi gidip oradan parasını e, alıyor almak istiyor diyor ki e, banka memuru gişe memuru diyor ki hacı amca diyor, bu sizin diyor ana paranız işte neyse bu da faizi Hı -hı. Evladım bak faiz deme diyor bak almam diyor. E alma diyor. Sen bilirsin alma diyor. Ya onu ben almak istiyorum da evladım diyor. Lütfen ona faiz deme diyor. Falan diyor. Ne, ne diyeyim diyor. O zaman kar payı falan da yok. <gülüyor> Efendim ya ona sen başka bir şey söyle diyor. Tamam mı? Adının başka bir şey söyle diyor. Ya ne söyleyeceğim diyor. Yani bu faizdir diyor. Ondan başka bir şey söyleyemem falan diyor. Bak öyle söylersen almayacağım falan diyor. Netice itibariyle e, aralarına böyle bir konuşma <gülüyor> geçiyor. Şimdi insanlar zannediyor ki bu kasiyerle efendim e, muhdiye arasındaki Arasında. bir işlemdir. E, bütün hepsi yani sistem olarak onu işleyebilmesi için orada herkesin bir katkısı vardır. Evet. Efendim o banka yani genel olarak banka diyelim ki e, karını %70 neyle karşılıyor? %70 diyelim faizden karşılıyor. %50 faiz kazanıyor. O kadar onların kazancına da bu haram e, girmiş olur. Tekabül eden kısım budur. Ha Bankalar tabii ki hepsi e, bütün %100 olarak faizli işlemler yapmıyorlar. Havale işlemleri falan efendim başka şeyler de yapıyorlar. Aracılık yapıyor. Faturalar insanlar yatırıyor. Vergiler yatırıyor falan. E, bu tür şeylerden de para kazandıklar oluyor. Veya aracı komisyonculuk şu bu Onlarda da kazandıklar oluyor. Onlar haram denilemez. Dolayısıyla bu bankada herhangi bir yerde çalışan bir kimsenin kazancının tamamının haram olduğunu söyleyemeyiz. Ama banka ne kadar faizle iştigal ediyorsa yani faizle ne kadar gelir elde ediyorsa hı hı. o kadar kısmına e, bunların maaşlarına da o ölçüde haram karışmış olur.